Kıymetli camradü dinleyenleri, Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Bir gariplerin kitabı programında da Profesör Doktor Etamcıbejoğlu hocamızla beraberiz. Malum olduğu üzere kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen kıymetli hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, bu bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretlerinin seyrüsülükle alakalı görüşlerine e, giriş yapılmıştı. Evet. E, bu seyrüsülükten gaye nedir? Seyrüsülük nedir? Esad Efendimizin e, konuyla alakalı görüşleri nelerdir? Bunlardan biraz daha bahsedebilir misiniz? Evet. Alhamdulillahimine şeytan yurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, Esad Erbili Hazretleri, Kudüs'e sürruh... Seyir-i Resulü'lükle ilgili gerek mektubatında olsun, gerek diğer eserlerinde olsun... ...geniş geniş bilgiler vermektedir. Efendim, yolculuk bitmez. Yani... Hacı Bayram Veli Hazretlerine Eşrefoğlu Rumi soruyor damadı Bayrami seyrüsüllüğünü çıkarttıktan sonra Hacı Bayram Veli Hazretlerine soruyor tabi formal seyrüsüllük kalp ruhsul kafi binemle murakabe muhabbet bitti bitti mi diyor Cık, yok diyor. ...şimdi başlıyorsun diye. Yani seyrisülük çıkartmak hocam... ...tarikatta işte, bir eğitimi bitirmek anlamında mı hocam? Yok. Seyresülük seyresülük sürekli olgunluk ve sonu yok. Evet. En mükemmel varlık Allah. Hiçbirimiz Allah olamayız. O zaman seyrisülükün... ...sonu yok demektir. Evet. Olgunlaşmanın sonu yok demektir. Onu Hacı Bayram Bey'le Hazretleri... ...Eşref Oğlu Rumi Hazretlerini diyor ki damadına... "Ey Eşref Oğlu... ...bir evliyanın... ...bin yıl ömrü olsa... ...bin sene seyrüsülük etse... ...bir tane peygamberin topuğuna varamaz diyor. Hmm. Yani evet. seyrüsülük sonu yok. Olgunlaşmanın sonu yok. Bu da şu... ...Allah işte Kur'an kitabını... ...insan kitabını, tabiat kitabını... ...hep yazmış. Hepsi üçü de Allah'ın kitabı. Şimdi tabiatta, kainatta... ...eksi 273 dereceden aşağı... ...eksi derecesi yok. Eksinin sonu var... Hmm. Evet. Artı derecenin sonu hala ölçülemedi Mesela bir e, galaktikada bir pulsar büyük bir gök adası grubu galaktika patlıyor evet. Patlayınca öyle büyük bir ışık medena geliyor Öyle büyük enerji öyle büyük ısı, öyle büyük bir ısı medena geliyor ki İşte bunun derecesini milyarlarla ölçüyorlar Şu kadar milyar bu kadar milyar o patlamadan gelen ışığın ışık spektrumundan onun derecesinin kaç olduğunu ölçebiliyorlar. Böyle milyarlarla ifade edilen böyle sıcaklıklar var. Evet. Mesela ilk büyük patlamada Big Bang'de meydana e gelen sıcaklığın trilyonla ifade ettiğini, trilyon, trilyon ile ifade edildiğini biliyoruz. Carl Sagan, Kozmoz adlı kitabında... Birkaç trilyon olabilir diyor. Trilyon derece. Şimdiki bu gördüğümüz galaktikalar da milyar derece. Milyon derece. Evet. Şu güneşte de çekirdek kısmında aynı şekilde. Böyle e, sıcaklıklar var. Yani sıcaklığın artı derecenin artının pozitifin sonu yok. Negatifin sonu var. Evet. Demek ki kainat e, geriye dönük gitmek üzere yaratılmamış. Kainat ileri doğru gitmek üzere yaratılmış. Onun için eskiden Tekke'de dervişler seyri sülüklerini bitirdikleri zaman ayrılırlarmış. Ve seyri sülük bitip de bir görevle, halifelikle herhangi bir bölgeye gönderildiği zaman e, yanına Allah'ı al, hadi git bakalım derlermiş. Hiç tek kişilik yolculuk yoktur. Evet. İkinci kişi Allah olacaktır. Daima iki kişi. ...maddi plandaki yolculuklar... ...yanımıza bir yolcu arkadaşı alacağız... ...öyle gideceğiz. Ama yolculuğu... ...metafizikse, ise dikkat edin... ...yanınıza Allah'a arkadaş alacaksınız. Alperenlerin hepsi... ...Anadolu'ya teker teker gelmiş. Tekeden çıkarken... ...öldüm. Yani ben artık öldüm. Evet. Demiş öyle çıkmışlar. Ve gittikleri yerde de... ...ölmüşler. İslam'ı yaymışlar. Tekkeden ayırılırken... ...dervişlerin hiçbirisi... ...görev verildiği için... Arkaya dönüp de şöyle bakmamışlar. Arkaya dönüp bakan bir derviş... ...daha olgunlaşamış. Daha nefsi mülhimede mülhime demektir. Yani geriye dönmeyi düşünmüyorlar. Geri düşünmek yok. Evet. Esad-ı Hazretleri de... ...mektubatının... ...160. civarlarda, mektuplarda birinde... efendim diyor... ...dervişlerden bir tanesi, mektuplarınızı okuyoruz. Bizi... ...efenime söyleyeyim... ...israfil ıı, gibi... ...böyle bir üflüyor... ...sanki örüyoruz diyor... ...fena makamını örüyoruz diyor... ...ikinci bir israfül... ...üflüyor, diriliyoruz diyor... ...her mektubunuz böyle bir bambaşka... ...şetaret deyince... Evet, evet. eseri i Bir o... ...bu dervişine şu mektubu yazıyor... ...mektubatta aynen böyle... ...evladım bu anlattığınız özellik... ...nefs-i mülhime de olur diyor... ...bunlara takılmayın da siz diyor... ...nefs-i mutmainliğe çalışın... ...bırakın bunları diyor... Evet. Dikkat edin. Nefs-i Müllemmen'in ne olduğunu bize... ...okuyucular olarak... ...2015 senesinde bize anlatmaya çalışıyor. Dervişler mesela... E, da uğraşan dervişler vardır. Bugün şu gördüm. Bu ne gelir. Özellikle kadın dervişler. Çok acayip rüyalar görürler. Her gün peygamberimizi görürler. Yahu benim yaşım 65. Ben iki defa zor gördüm ya. Evet. Bunlar... ...nefsin en alt basamaklarında olan olaylar... Yukarıdaki dervişler rüya görmezler. Rüya yoktur. Yani rüyayı bırak, rüyete bak. Gözünün gördüğüne bak. Murakabide, işte derin tefekkürde, yakıza hali, yani uyandıklı hali. Ama derin, murakabeye dalmışlık hali. O sırada bir şeyler vuku bulur. Ona vakıa derler. Perdelerin kalktığı yer orası. Esas o önemli. Vakıa rüya değil, rüya uyku, değil uyku, var. Yani uyku, gözünle göreceksin uykuyla yani aklın arası başında yani. değil rüyada aklın başından değilken sana bir şeyler gösteriyorlar de aklın başında olarak bir şeyler görüyorsun yani gördüğünde bir algı oluşuyor algı idrak dönüşüyor ve onu iç aleminde hissediyorsun daha doğrusu o içeriden geliyor evet işte bu başlangıçtaki dervişlerde bu gibi haller çok Böyle keramet kalbimi okudu Efendim, şu kerameti gösterdi, şunu gösterdi, bunu gösterdi, şöyle oldu, içimi bildi, kalbimi bildi, şu şöyle dedi, böyle yaptı. Bunlar hep nefsi emmare, nefsi levame, yedi basamaklı nefsin en aşağı basamak, basamakları bunlar, He. keramet hocaları bunlar. Maalesef. İşte e, esadil bir azizleri, seyrisülük de yukarıları. ...dersler yukarı, yukarı çalışın diyor. Yukarı çalışın diyor. Böyle... ...Ankara'da muhterem bir... ...kardeşimiz vardı. Halli bir kardeşti. Böyle maneviyata kendisine... ...bir makam verilmiş birisi var. Ona takılmış. Ne? Adamcağız... ...takıldığı insan da... Hey, ...hakikaten makamının sahibi. Mesela elini açıyor... Başının şurası ağrısın diyor. Şüre bir dokanı burada ağrı meydana geliyor. Ağrı Hı. kalksın diyor. Elle siliyor, ağrı kalkıyor. Hı. Nabzını tutuyor. Nabz işte 14 olsun diyor. Verte 55 o kalp atımı, 55 olsun diyor. Yüz ken 55'e takdiyiini veriyor. Evet. Bu gibi haller var ve durumları, halleri de sahih aslında. En sonunda tabii gerekli ilk yapıldı kendisine. Bu. Hal Haldir ama aşağı bir haldir. Oyalar bunlar Feridettin Attar'ın hakikat yolculuğu yaparken geçmiş olduğu yedi tane vadi var ya. He. Bu vadi işte yılanlar vadisidir. Yani insanın kendi nefsini görme vadisidir. Bunu tabi izah ettik biz daha sonra rüyada Musa Efendimiz'i görüyoruz. Mustafa diyor ki... ...bir apartmanın birinci katında gezdiriyor... ...her şeyi var içeride... Diyor, ...evladım diyor bak ne var... ...her şey var burada diyor... ...suri kerametler var burada diyor... ...burada pek çok... ...zahiri nimetler var diyor... ...dışa ait nimetler var diyor... Evet. ...ama diyor... ...bu senin takıldığın adam... ...işte durumu bundan ibarettir... ...dolayısıyla sen buna fazla takılma... ...hadi gel diyor... ...elimden tutu beni... ...yukarı basamaklara götürdü diyor. Ya bu hal, hal. Bir basamak mı basamak. Bir makamı makam ama aşağı bir makam. Evet. Yine o şekilde Musa Efendimiz'e böyle bir arızda bulunmuştu birisi. Hızır Aleyhisselam tam dua namazını kılacak geliyor duha namazını da 11'de kılıyor. Yani öğle ezanına bir saat 15 dakika kala duha namazı öğle namazına yakın kırndır safizilettir. İşrak namazı da sabah namazına yakın kırndır safizilettir. Kural bu. Evet. Onun için şu saatlerde 10.30 11 arası kılınması lazım. Hızır Ali Aleyhisselam geliyor kapıyı çalıyor. Hakikaten Hızır Ali Aleyhisselam gelmiş. Diyor kardeş ben seninle sohbet'e geldim diyor. O tuturuyor. Hoş geldiniz efendim diyor. Ama İzin verseniz ben bir dört rekat duha namazı kılacağım diyor. Hazreti Hızır buyuruyor ki hayır ben sana sohbet için ta geldim diyor. Evet. O kardeş de diyor ki efendim diyor yani benim şu andaki kılacağım şu namaz benim virdimdir. Benim görevimdir. Ben önce bu görevi yapacağım. Yani bu görevi yapma benimle konuş Güzel bir nimet sizinle konuşmak. Ama ben şu görevimi yapmam sizinle konuşmamdan daha önemli diyor. Ben bu namazımı kılırım ondan sonra sizinle görüşürüm. Evet. Eğer namazı kılma derseniz ben namazı yine kılarım. Siz giderseniz gidebilirsiniz. Benim için kalacağım şu dört rekat sizinle sohbetten daha önemlidir diyor. Hızır bile olsa. Evet. Musa Efendimiz Hazretleri tebrik etti bu arkadaşı. Nefs-i Mutmainne vakamı bu. Hızır'ın sohbetine bile talip değiliz biz. Allah'ın sohbetine talibiz. Namaz Allah'la sohbet. Anlıyor muyuz? Evet. Sufiler, dervişler nerelerde geziyor? Dedi başka bir şey yok maalesef. Otur da bir kendine bak. Otur da halini düzelt. Otur da iki insanı kurtarmaya bak. Otur da secdeni uzat. Ağlamanı artır, hizmetini çoğalt, bilgini artır, bir kendine bir derece gelsin. Yani bir kalite kazan biraz. Toplam kalite üretiminde insanın da şahsiyeti toplam kalite üretiminde bir değer ifade eder. Artır bakalım bu değerini. Senin değerin çok büyük. Sen insan değilsin. Sen Hazreti İnsansın. İnsanla Hazreti İnsan arasında dağlar kadar fark var. Biz Hazreti İnsan olmaya talibiz. Sami Efendimiz Hazretleri mezara hayvan olarak girmeyin, mezara insan olarak girin. Biz bu dersleri size mezara insan olarak girmeniz için veriyoruz. Bırak başkasının dedikodusunu, otur kendi dedikodunu yap. Başkasının kitabını okumayı bırak, sana başkasının kitabı okutturulmayacak ahirette. Sana kendi kitabını okutturulacak. Otur dersine çalış. Senin kitabında neler var? Onun dedesi, budisi, dıdısı sana sorulmayacak. İkra kitabeke ve kefe bi nefsekel yevme aleike hasiba. Oku kitabını diyecekler. O da mali hazel kitap. Bu nasıl bir kitapmış diyecek kendi kitabına? Dünyadayken yazdığı kitabına, kendi kitabına mali hazel kitap. Ya bu nasıl bir kitap? La yugadiru sagireten ve la kabireten illa ...küçük, küçük, büyük... ...ne varsa hep burada. Şaşıracak. E sen yazdın bunu. Ahirette sana bu sorulacak. Sen dedokodu yaparak... ...başkasının kitabını çalışıyorsun. Otur kendi kitabına çalış. Evet. Herkesin üşü gücü... ...başkasının kitabı... ...başkasının ayrıntısı... ...tecessüs, başkasının merakı. Ama sana sen sorulacaksın. O sorulmayacak gibi güzel kardeşim. Bunlar hep... Emre levame en alt tabakada ders almış 40 sene geçmiş hala Emre levamelerde dolaşıyor bırak bunları bir artık ya bir sus susmayı öğren artık konuşma biraz da artık dinlemeye başla içeriden gelen sesleri dinle Allah'tan gelen Allah'ın sesini dinle yorulduk insanların sesini dinlemekten yeter artık özünden gelen ilhamlar ne özünden gelen seslenişler ne ...kalbindeki o fısıltılar... ...Allah'tan gelen... ...o sırlar evet. ne? Ona talip ol. Kendini tanı, kendini bil. Kendine hakim ol. Nefsin sana hakim olmasın. Sen nefsine hakim ol. Nefis atına sen bin... ...onu yönet. Atı sırtına alıp da... ...sokakta gezme. Nefsü kematı yetüke... ...ferfik biha. Nefsin senin atındır. Yumuşak muamele et. Ama hakim ol. Evet efendim. İşte Esad Erbil Hazretleri... Bu şekilde davrananları aşağıda görüyor. Nefs-i mülhimeyi bırak diyor. Nefs-i mutmainle. Oralara çık, oralarda gezsin. Oralara çıkan insan yeni bir dili olur. Yeni bir bakışı olur. Onun bakışıyla kimse bakamaz eşyaya. Onun konuştuğu dili başkaları anlayamaz. Yanılıp da kendi dilini kullanır, üst dili kullanırsa aşağıda badakiler yanlış anlayabilir. Evet. Sen Mersin dersin, o Antalya anlar. Sen Antalya dersin, o Mersin anlar. Ondan sonra trafik kazaları, insanın başına belalar gelir. Bu yüzden Sufiler kendi görüşlerini hep örtüler altında, divan Kebir'de Mevlana'nın anlattığı gibi bir takım perdelerin altında anlatmışlar, açıkça anlatmamışlar. İnsanlar kaldıramaz. Çünkü o noktaya gel insanların yeni bir dil verilir ona. Onlar o dille anlaşır. birbirlerine tanırlar, birbirlerini bilirler. Onlara yeni bir bakış verilir. Farklı bir bakışla bakarlar. Onlara yeni bir kulak verilir. Konuşması can dilidir. Görmesi can gözüdür. Duyması can kulağıdır. Tutması Allah'la, yürümesi Allah'la. Ben ölüm, yürüyen ayağı, tutan gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olurum. Yeni bir şekil alır. Bu şekilde alamamış insanlar o dili, o bakışı, o kulağı, o tutuşu, o yürüyüşü bilemez. O revişten, o tutuştan, o batışu kabızdan, o istimadan, o rüyetten, o tekellümden bir haberdirler. Mevlana'nın, her zaman söylüyorum onu derslerimde, mesnevisini okuyan binlerce insan var Anadolu'da. Herkes Mevlana'nın mesnevisi. Hangi şehre gitsem... Hep Mevlana'nın Mesnevisi, hep Mevlana'nın Mesnevisi. İyi güzel de bir de Mevlana'nın Divanı var. Onu okuyun. Kimse okumuyor. Şu ana kadar Mevlana'nın Divanını oturup da okuyan adam ben görmedim ve de duymadım. Bu kulağımda duymadı. Anlaşılmaz. Mevleviler bile Divanı Kebir okumuyor. Mevleviler bile okumuyor. Evet. Niye? Çünkü üst dil kullanıyor. Oraya çıktığın zaman okuman lazım. Okuyor, bomboş geliyor. Bir şey anlatıyor Mevlana ama ne anlatıyor? Evet. Efendim orada şaraptan bahsediyor. Efendim şarap orada bir sarhoşluktur bilmem nedir. Cık, hayır. Şarap o sarhoşluk değil. Sen havas tabakasısın. E hasül havası olan Mevla'nın bahsettiği şarap. Ey derviş, senin havaslığından daha öte bir şarap anlatıyor. Daha öte bir içecek anlatıyor. Cennet yiyeceği içeceği değil o. Şaraben tahura diyor Kur'an-ı Kerim'de. Temiz bir içecek. Hayır o değil. Daha başka bir şey anlatıyor. ...orta seviyede olan, medyum seviyede olan... ...azıcık dervişler... ...sazı fazla değil... ...Mevlana'nın kullandığı dili onlar da anlamıyor. Evet. Oralara çıktığınız zaman... ...oralardaki dil... ...aşağıdaki dilden tamamen farklı bir dil... ...anlatılması zor... ...anlaşılması zor. Sen güneş deyince ne anlarsın? Sabahleyin doğudan doğan bir şey anlıyorsun sen. Öbürü de içinde doğan güneşi anlıyor... Öbürü de kendisinin güneş olduğundan bahsediyor. Bak, avant tabakasıyla hava tabakası güneşi nesnelleştiriyor. E hasr tabakasını kendisi güneş yapıyor. Kendi güneş oluyor, olmaktan bahsediyor. Nesne değil, öznelleştiriyor güneşi. Güneş benim diyor. Evet, insan güneştir. Güneş deyince, o divan-ı bir de sen ne anlıyorsun? Bizim derişlerin çoğu. ...ve edebiyatçıların çoğu... ...işte içimde benim maneviyat güneşi doğdu bilmem ya ...yani kendisi ayrı bir şey... ...güneş ayrı bir şey... ...hayır güneş sensin yahu... ...sen güneş olunca ne olur... ...Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın... ...ayı, yıldızları, güneşi doğduğu hikayesi var ya... ...hikaye niye güneşle bitiyor... ...İbrahim'i oluş... ...millete İbrahim... ...gündeme onlar geliyor... Evet. ...hadi bana İbrahim'in güneşini anlat... ...ateş oluyor... ...siz ateş olur... Ateşe İbrahim'i atırırsanız, ateş ateşe atıldığı zaman, eksi bir ile eksi birin çarpıldığı zaman, artı biri verdiği gibi, ateş söner ve sönmüştür. İbrahim'i söndüren kendisinin güneş olmasıydı. Çünkü yıldız oldu, ay oldu, güneş oldu. Güneş'i ateşe atarsanız, ateş söner, gül bahçesi olur. Bu ölümü ölümle karşılamak gibi, ölmeden önce ölen insan, öleceği sırada ölümü öldürür. Eksi bir ile eksi birin çarpımı artı bir. Ölümü ölümle karşılarsanız... ...hayat çıkar. Öldükse o yaşamaya devam edersiniz. Derüştük bundan ibaret. Ama tesbih düzü çıkarım Biraz artık şu dünyevi telaş edelim... ...kurtaralım. Onun bunun lafı dedi okudusunu terk edelim. Biraz kendimize bakalım. Dedi oğlu tüketti bizi. En yukarıdaki insanların... ...aşağıya patır patır yuvarlandığını görüyoruz. Bırak. Hoşça bak zatına. Zübde-i alemsin sen... Nesneyi bırak özneye bak, başkasını bırak kendine bak. Başkasının olması değil kendi olmana bak. Allah senin olmanı soracak, oldun mu sana soracak. Ham kaldın olmadıysan, olmamış elma yenmez, olmuş elma yenilir. Ayvalar elmalar oldu mu bahçede diyor. Senin gönül bahçendeki elmalar ayvalar oldu mu? Yani sen tatlandın mı? ...hep tadı dışarıda elmadan arıyorsun. O mecazdır. Sen kendin elma ol, kendin tatlı ol. İşte seyri deyince... ...olmak dediğimiz yere varana kadar... ...olmak denen yere vardıktan sonra... ...artık üçüncü bir sifer, üçüncü bir alan açılıyor. Ucu yok, bucağı yok. Git git git git, yolun sonu yok. Bahrun la şatı ele... ...bahrun la sahilele... Hiç kıyısı olmayan bir deniz gibi, hiçbir kıyısı olmayan bir ruman gibi... ...yürü git, kaybol, adına senin hiç desinler. Hiçlikten özge bir şey var mı? Söyle bana ey dervişim. Evet, bu serüsülük noktasında menzilden menzile böyle derviş yolu altıysa, aldıkça... ...Esterbi Hazretleri... Diyor ki her makam ve menzilin kendine özel tavırları, halleri var. Bunları görür. Bu gibi hallerin iyi ve kötüsünü ayırt etmek için evvela mürşide, ikinci olarak da şeriata ve onun yüze emirlerine başvurulur. Şeriata uygun olan durumlara makbul gözüyle bakılır. Şeriata uygun olmayan durumlara makbul gözle bakılmaz yolda olan ise yani olgunluk yolunda devam eden kişi sevdiği veya sevildiği merci doğru ise hedefine ulaşır. Yani sevdiği hedefi doğru hedefse ve o hedefi tarafından seviliyorsa doğru yoldadır. Sırf sevmek yol aldırmıyor. Sevilmek de gerekiyor. Sevmek ve sevilmek. Karşılıksız aşk evlenmeye götürmez. ...karşılık verildiği zaman... ...erkekle kadın... ...anlaştığı zaman evlilik meydana gelir... ...birisi sevecek öbürü sevelecek... ...Allah sevecek biz seveceğiz... ...iki tarafta olunca... ...olgun insan dünyaya geliyor... İlk defa velidi kalp zikirle oradan başlıyor... ...kendimizi doğuruyoruz önce... ...zikirle beraber İmam Rabbani'nin dediği gibi... ...velidi kalp zuhur ediyor... ...biziz o, biz doğuruyoruz onu... ...doğuran ebe... ...şeylerimiz... ...mürşid-i kamiller, ebelik onlar yapıyor. Doğuran biz, biz anneyiz. Kadın, erkek hepimiz... ...anne tarafından doğurulmuşuz. Tarikat-ı Ali'ye girip seyir başladıktan sonra... ...zikre başladıktan sonra... ...kendimizi doğuruyoruz. Profesör Karl Gustav Jung... ...erkek... ...kendi kadınını doğurur, kendi nefsini doğurur. Nedir o? Animadır erkekte. Kadında animustur. Aynı şeyi İmam Rabbani de söylüyor... Kendimizi biz ne zaman doğuracağız? Hala kabuğun içinde. Kabuğu ne zaman kıracağız? Kabuklar, şekiller ne zaman kılacak? Öze ne zaman varacağız? Olmayı ne zaman yaşayacağız? Hep nesneyi ötekiler yaşıyoruz durmadan. Onun ay olduğunu anlatıyorsun. Bunun yıldız olduğunu, öbürünün güneş olduğunu Sen ne zaman ay olacaksın? Sen ne zaman yıldız olacaksın? Sen ne zaman güneş olacaksın? ...Hazreti İbrahim gördü diyor... Felen evet. ra'a... raş hemse bâcizgan diyor... ...böyle güneşi gördü diyor... ...günü görmek... ...biz göremiyoruz daha güneşi... ...İbrahim ra'a yaptı... ...biz ra'a yapamıyoruz daha... ...bizde güneşi görmek yok... ...İbrahim'de ruhiyet var... ...ra'a kelimesi kullanıyor Allah... ...onun için burada... ...Muhammed Saat'ın da... ...seni şeyhin eline alır... ...gönül ehli olarak... ...bir kimya olursun... O bir simyacıdır şeyler. sizin Senin bakır olan nefsini altına çevirir. Ve Esra Derivli evet. Hazretleri Muhammed Saat'ında şöyle diyor. Rüyü gerdan az cemal-i mehveşan. Tabe kaybaşi tofeyl-i serkeşan. Gerhemi dari hevay-i izdaşan. Mehri pakan-i can-nişan. Dilmede illa be mehri dilhoşan. Ay'a benzeyen güzellerin cemalinden yüz çevirerek, Ne zamana kadar asilerin tüfeylisi olacaksın, Eğer sen yüceliklere, ululuklara, zirvelere talib sen, Canının tam orta yerine, Temizliklerin sevgisini yerleştir, Temizliklerin ...sevgisini yetiştir. Ancak gönlü hoş olanlar... ...sevgisi... ...bu gönül... ...iklimini gönül yapar. Nerede o gönül sahibi? Eser-i böyle söylüyor. Hoşuma gidiyor. Ardın ben bunu okurum böyle. Evet. Yani adam olmakla alakalı. bu. Ruh-i ı Tor beke bohi tu feeli serkeshan, gerhami dari Ya Hazretleri ne büyük bir insan. Evet hocam. Eee Hazretlerin menakıpta da geçen bu ölülere imdadımız konulu bir menkıbe var. Kısa bir hatıra var. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Efendim, ölülere yardım nasıl olur? Ölülerin dirillere yardımı nasıl olur? Efendim, siz yukarıdaysanız, hani Boyle Mariot'un bir sıvıların ağırlığı ağırlığıyla ilgili bir kanun var. Özgül ağırlığı ağır olan sıvılar, özgür ağırlığı hafif olan sıvılar. Sizin özgür ağırlığınız fazlaysa, Olgunsanız olgun olmayan aşağıda kalan insanlara yardım edersiniz. Feiz yukarıdan aşağı, su yukarıdan aşağı daima. Evet. Aşağıda kalanlar yukarıdan bir şey beklerler. Ölülere imdadımız. İşte sadaka verdin ya Rabbi. Bu sadakamın sevabını ben rahmetlik babamın ruhuna hediye ediyorum diyorsun. Bitti. Ramazan orucum tuttuk. Ya Rabbi 30 gün ben Ramazan orucu tuttum. Lütfen bu Ramazan orucunun bütün sahabını muhterem annemin ruhuna bağışlarım diyorsun. Hediye diyorsun. Hediye. Hediye. Evet. Dikkat edin. Eğer aşağıda bir kimse ise onu yukarı kaldırır, rahatlatır Seviyesini yükseltir. Esad-ı Hazretleri, onlar diyor hesap gününe kadar yükseldikleri manevi makamı muazze ederler. Öldükten sonra makam olmaz. Bu dünyada nefis varken makam atlanır. Biz dünyada nereye kadar hangi makama çıktıysa yapmıştım yaptığımız sizin himmetlerle yaptığımız dualarla onlara himmet edersek ancak dünyada ulaşabildikleri yüksek makamlara ulaşabilirler daha yukarısına çıkaramayız. Öldükten sonra makam atlama bitmiştir. Hmm. Durmuşlar. Tek tekamül bitiyor. Tekamil ölünce bitmiştir. Onun için ölene kadar çok tekamül etmek lazım. Yatmayı tercih etmemek lazım. Uyumayı tercih etmemek lazım. Yorulmayı tercih etmek lazım. Yani mücahide lazım. Rehzet lazım. Yorulmak lazım. Hizmet lazım. Gözünü yummamak lazım. Aç kalmak lazım. Susuz kalmak lazım. Aç ka yorgunluk lazım. Burada yorulanlar ...ahirete dinlenirler. Evet. Burada dinlenenler ahirete yorulacaklardır. Denklem bu olduysa la rahat elena Bu dünyada bize rahat yok. Bu dünyada bize rahat yok. Anlayana. ...herkes rahatlık arayışı içerisinde... ...rahat evler, rahat arabalar... ...rahat kadınlarla öğretmeye çalışıyor... ...öyle bir kadın bulayım ki beni rahat ettirsin... ...zorlu bir kadın bul da... ...sıkın dişek, üzüntü çek... ...seni evliya yapsın o sabrettirerek... ...yok öyle talip olan... ...herkes hazır lokum arıyor... ...herkes hazır lokma arıyor... ...herkes pişmiş ekmek arıyor... ...bul bir ham... ...onu tedavi et, onu adam et... ...ve onun hamlığına sabrederek... ...Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dediği gibi... ...sen de bir Allah dostu ol. Evet hocam. Estağfirullah Hazretleri diyor ki... ...Işıklar alevlerden gelirler. Işık alevden gelir. Bu sebeple... ışık için hayat şart. Hayat bir alevdir. Hayat alevi olursa... ...o zaman ışık gelir. Hayat alevi yoksa... Işık gelmez. Yaşayan kişilerle, irtibatımızla, vefat etmiş olan kişiler arasındaki, irtibatımız arasındaki fark budur işte. Biz ölülere sadece dünyadayken ulaşabildikleri mertebeyi muhafaza edebilmeleri hususunda yardımcı olabiliriz. Dünyada yükseldikleri en büyük makam neydi? Orada sabit durmalarını, Orada sabit olmalarını, orada sabit kalmalarını sağlayabiliriz. Daha yukarı makamlara ulaştıramayız. Ulaştığı en yüksek makama, dünyadayken elde ettiği en büyük makama ulaştırır ve orada durmalarını sağlarız. Evet. Onları bu dünyadayken ulaştıkları bu mertebeden daha yukarılara öldükten sonra çıkaramayız. Ama diriyken irşad ederiz, yol gösteririz. Anlatırız. Şöyle şöyle yaparsan böyle böyle olur. Şöyle şöyle davranırsan şöyle şöyle olur. Dediklerimizi yapar, makamı derecesi artar. Ama öldükten sonra alev yok. Alev olmayınca ışık da olmaz. Alev dediği nefis mi hocam? Alev dedi hayat diyor burada. Evet, evet. Hayat varsa ışık var. Alev varsa ışık var. Alev yoksa ışık yok. Hayat yoksa yine ışık yok. Evet, evet. He. Işık bitmiş, sönmüş. Işığı bitmiş, sönmüş. Hadi. evet. Onlar hesap gününe kadar bizim himmetimizle yükseldikleri manevi makamı muhafaza ederler. Ancak burada hayattayken işledikleri günahlara karşılık cezalarını çekmek suretiyle Allah'a yaklaşabilirler. Ahirette Allah'a yaklaşabilmek için bu dünyada işlemiş olduğumuz kusurların cezasını ahirete çekmek gerekir. Her işlediğimiz günahın cezasını çekeceğiz... Çektikçe Allah'a yaklaşacağız. Temizliyor demek. Cezim. Orası evet. Cehennem bir çamaşırhane. Günah kirlerinden arındıran. Onun için müminlerin gireceği cehennem hamamların sıcak halve tanesi gibi olacak. Ateş olmayacak diyor. Orada müminler bir süre kalırlar. Ter atarlar. kirlerinden soyunurlar. Ondan sonra pak ve temiz bir şekilde cennete kabul edirler. O ateş Allah'a tamamen inkar edenler. Kafirler, imansızlar, ateistler, cehennem onlara mahsus. Biz inananlarız. Bizim gireceğimiz yer, peygamberimizin Buhari'de okuduğumu hatırlıyorum. Hadis-i hadis sahih hadis, hadis. Başka hadis kitaplarında mecmualarında da var. Evet. Bir hamamın sıcak halveti gibi. Gidiyoruz, iki ter atıyoruz ve bizi keseliyorlar. O günah kirlileri çıkıyor. Tertemiz olduktan sonra cennete girerken selamun aleyküm tuttum. ...Allah'ın selamı size olsun, temizlendiniz artık. Ama bir kısmı dünyada temizleniyor. Bir kısmı cehennemde temizleniyor. Selamun Aleyküm, tıptım. Evet. Temiz oldunuz. O halde... buyurun cennete ebedi kalmak üzere girin. Tıptım. Ya dünyada arınacaksın, ...dünyadaki çekmiş olduğumuz eziyetler... ...çıkıntılar, üzüntüler, kederler... ...cehennemin ateşi gibi yakıyor... Çektiğimiz acılar bizi olgunlaştırıyor. O acıyı biz bu dünyada tatmamıştık. Günahları güle güle işlemiştik. Ahirette o günahlardan kurtulma acısını orada cehennemde yaşayacağız. O acılar bizi Allah'a yaklaştıracak, temizlendirecek, arındıracak ve tertemiz olacağız. Cennete girerken de Tıptüm. Artık temiz oldunuz. Fethuluha. Buyurun girin cennete edecekler. Selamun aleyküm. Tıptüm. Fethuluha halidin. Allah'ın selamı size olsun. Artık tertemiz oldunuz. Kiminiz dünyada temizlendi. Kiminiz ahirette. Ama sonunda temizlendiniz. Fethuluha. Hemen girin. F. Hemen. Hemen girin. Beklemeyin. Çok şöyle çektiniz çünkü. Ve orada halidin. Ebedi olarak kalın. Ebedice. Bak tıptım kelimesi. Tıptım. Temizlendiniz. Nasıl temizlenme? Manevi temizlenme. Tıp tayip manevi temizlik. Taharet, maddi temizlik. İkisinde de t harfi var. Evet. T. Ey ehli kemalat, çıkın ta alaya, geçin melekleri, varın mevlaya. Evet, Bismillahirrahmanirrahim Demek ki Biz ölüler Efendime söyleyeyim Ölülere ölmüş annemize babamıza Eğer manevi derecemiz bizim yüksekse Onlardan yüksekse Bizden onlara Bir fayda gider Onları dünyada kazandıkları En yüksek dereceye çıkartabiliriz Şeyh efendiler bunu yapabilirler Manevi kemale sahipleri bunu yapabilirler Peki tersi olursa Gittik Hacı Bayram Velî Türbesine. Bizim günahlarımız dağlar gibi. Hacı Bayram Velî gibi büyük bir Allah dostu, rafine bir insan tertemiz pırıl pırıl. Bu sefer oradan gelecek. Aynı kanun geçerli. Oradan da. E, Boylama hmm. kanun gibi. Kimin özgür ağırlığı fazlaysa hafif olanı havaya kaldırır. Diyor. Diğerini tamamlıyor. Aynı fizikteki kanun aynen burada da geçerli. Büyüklerimizden biz gıdalanacağız. Küçüklerimize gıda vereceğiz. Bize nasıl gıda geliyorsa ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsan etti verdi. O halde sen de başkasına ihsan et ve ver. Evet. Cömertlik yap. Aman cimri olma. Olay medena geliyor. Evet. Ne kadar muazzam bir olur. Ne evet. kadar muazzam bir olay. Ne evet, kadar. Onun için kabire ziyarete gidildiğinde ben Hacı Bayram türbesine gittiğimde şöyle bir içeri bakarım. İçeride kadın varsa oraya girmiyorum ben. Caminin kıble tarafına geçiyorum. Minare giriş kapısını oradan ziyaret ediyorum mesela. Kadın erkek karışık olduğu zaman o türbede maneviyat olmaz. Mevlana'nın türbesi de öyle. Rahmetli İslami Efendimiz Mevlana türbesini ta dışarıdan ziyaret ederdi. Burada maneviyat yok. Kadın erkek karışık girdiği için evet. Mevlana Hazretleri'nin ruhaniyeti kabirde yok. ...ta dışarıda cadde... ...aşık Şemi'nin türbesine yakın bir yer var dışarıda... ...oradan... ...tam o durduğu yer... ...Mevlana sırt üstü yatıyor... ...kabre gömülmüş... ...tam kalbine gelen yer orası... ...oradan dışarıdan... ...yani 30 metre veya 20 metre... ...kaç metre ise bilemiyorum artık... ...oradan dua ediyor... ...biz de ziyaretleri, Mevlana ziyaretlerini... ...oradan yapıyoruz... ...içeride ruhaniyet yok... ...çünkü kadın rekek karışık olan yerde... ...ruhaniyet olmaz... Evet. Dolayısıyla e, içeri girdiğimiz zaman türbede sağ ay ayakla gireceğiz. Girdiğimiz makam Cumhurbaşkanının makama, büyük makam. Tevazu halde ellerimiz göbeğimizin üzerine bağlı bir şekilde. Verte ellerimiz göğsümüze çapraz teslimiyet teslim halinde. Boynumuz hafif sol tarafa kalp yönüne eğik. Acizlik ve Mevlana'nın türbesinin üzerinde yazıyor. İşte burası aşıklar kâbesidir. Molla Cami yazmış. İkinci satırda diyor ki her kınaqiz ahmet inca tamamş ot. Buraya her kim eksik gelirse tamam olur. Eksik girmeye çalışıyoruz oraya. Boş teneke, boş çuval, evet. boş küfe, boş testi girmeye çalışıyoruz. Dolu testi içeride doldurmuyorlar büyüklenenlerin testisi dolu, büyüklenerek girenlerin çuvalı sepedi dolu, doluyu dolduramazlar ki. Sen boşaltacaksın kendini ki içeride seni dolduruyorlar. Her kenaki sahmetince o, oh! her kimse buraya noksan gelirse sepeti boş gelirse, tamamshot sepeti doldurulur. Onun için Mevlana türbesi, Hacı Bayram türbesi, Aziz Muhammedüddin Hazretleri'nin türbesi. Buraları ziyaret edeceğimiz zaman önce dışarıda duralım, bir hiçlik duygusu yakalayalım, bir yokluk duygusu yakalayalım. İçeri hiç olarak girelim. Acizlik, zillet, boynu bükük, kaybetmişlik ve sıfır olarak girelim. İçeride doldururlar. Onun için birdenbire turistik bir girişle girilmez. Girdikten sonra edebili bir şekilde bir elham 11 kulhu okunur peygamberimizin, sadat-ı keramın ve orada oturan yatan zatın ruhuna üflenir. Onlar sıddıktır. Şehitler nasıl ölmüyorlarsa, mezarda diriyse, sıddıklar da mezarda diridirler. Çünkü sıddıklık şehitlikten üstündür. minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin ayet-i kerimesine göre. Ve orada, kabirde o zatın huzurunda bir elham 11 kulü okuduktan sonra o zattan ...kalbine bir yöneliş yapıyorsunuz. Yani... ...onun yüzünü şekline, eline koluna... ...burnuna kulağına değil... ...kalbine yöneliyorsunuz. Kalp dünyasında... ...bir sanki gül bahçesi gibi giriyor... ...kalbine... ...kalbinin içerisine dahil oluyorsunuz. Kalbinin içerisinde... ...orada... ...size ne geliyorsa... ...size ne veriliyorsa... ...taksiminiz neyse... ...kısmetiniz neyse... ...oturup sessizce... ...kabir murakabesi... ...kabir rabutası yapıyorsunuz... ...bir derviş iseniz... ...o zattan gelecek manevi hediyeler... ...sizin manevi durumunuza... ...fazla gelebilir... ...meczupluk husuyla gelmesin diye... ...oradaki yatan zatla... ...kendi arana... ...kendi şeyhinin ruhaniyetini... ...filtrasyon görevi yapmak üzere onu koyuyorsun... ...önce şeyhine geliyor... Şey, tıpkı Ankara'ya Sarıyer Barajı'ndan 120 bin voltluk elektrik geliyor. O Ankara yine mahalledeki trafo 120 volta düşürüyor. Ondan sonra bize şehre veriyorlar değil mi? Aynı bunun gibi yüksek voltajlı bir faz şehimiz tarafından bizim seviyemize indiriliyor. Bizim aydınlanacak kalp lambamızla sunuluyor. Ondan sonra lambamız pırıl pırıl yanıyor. Yoksa feyiz fazla gelirse o lamba patlayabilir. Evet. Ve hiç konuşulma olmaz Kadın erkekse içeriden ziyaret olmaz Maneviyat olmaz Şeriat gözetmek lazım Ve ölüm ahvali O zatın o kalbinin Ulaştığı manevi meyveler Tüfekür edilir senin kalbin Onun kalbin içerisinde Kaybolur Onun kalbiyle kalplenirsin bu şekilde Ve içeri girerken Eski bir girmiştin Elbiseniz gidi, boş bir e, tepsiydin, boş bir sepettin, boş bir efendim söyleyeyim çuvaldın. Orada yeni bir elbise verirler sana, evet. yeni bir hulle verirler sana, bir yenilenmiş olarak kapıdan çıkarsın. Girerken eski çıkarken yeni. Orası motorların rectifie edildiği yenilendiği yer, kalp motorlarının iç aleminin pisliklerden kurutulduğu, rafine edildiği, rahatladığı, ışıklandığı ve düzeldiği, tamir edildiği yer. Aynı şeyi şeyhimizin uzayına çıktığımız zaman, aynı olay, şeyhimizin karşısında da bu şekilde olacak. Konuşuyor, sohbet ediyor, o kalbine yöneliyorsunuz. Kalbindeki al, ahval, maneviyat, feyiz, orada kalp bağının ve ...gül bahçesinin, gülistan bahçesinin içerisinde... ...kendi kalbiniz orada kaybolup gidiyor. Siz şeyhiniz oluyorsunuz. Yani şahsiyet transferi. Yani kendi pörsünmüş, ihtiyarlamış... ...yıpranmış, kirlenmiş kişiliğinizi oraya bırakıyorsunuz. Orada tam bir teslimiyete vardıktan sonra... ...tevazu ile mahfiyetle varan karla döner... Tevazu ile var... ...yokluk ile var... ...sana varlık verilir... ...ve sana varlık verildiği zaman... ...artık yeni bir elbise... ...yenilmiş bir insan olursun... ...onun için hayattayken... ...şeyhinizin ziyaretinde... ...sohbetinde... ...onu izlerken... ...ne laflara... ...ne sözlere... ...ne kaşına ne gözüne... ...kalbine... ...onun kalbine verildiyse... ...onun kalbinden sizin kalbiniz... ...yani benim başladığım yerim kalbim... ...şeyhimin başladığı yer... Onun da kalbi. Başlangıç yerleri buluşacak. O fazalıklar hep ondan transfer olacak. Sık sık sohbetini dinlemek, sık sık onu görmek, sık sık efendime söyleyeyim sohbetinde bulunmak, ondan rabuta yoluyla feyiz almak, onu düşünmek bu şekilde rabuta erdirir. Bir müridi Esedervid Hazretlerine efendim Tenbihul Gafilin diye kitap var Ali Semerkandi Hazretlerinin. ...meşhur Semerkandi Hazretlerinin... Evet. ...tenbihül gafilin... Ee, ...onu okuyorum diyor... ...ki bu devirde de pek çok insan... ...efendim ben o tasavvuf erbabının... yaptığı ibadetleri yapamam... ...onun gibi ben böyle edemem... ...efendim söyleyeyim... ...ama onun yerine tasavvuf kitapları okuyorum... ...onu okumak beni adam etmez mi diye soru soruluyor... ...evet hocam... ...Esed Erbi Hazretleri... ...tenbihül gafilin okuyana kadar diyor... ...şeyhine rabıta yap diyor daha kolay hedefine varırsın diyor. Kitap okumak, kitaplara dalmak insanı şöyle uzaklardan yaklaştırır. Rabuta direkt öze gidiştir. Direkttir, en direkt değildir. Direkt hedefin kendisidir. Benim kalbime ne verildiyse, sebepti. benim kalbime döküldüyse nö sabebtuhu ala kalbi Ebu Bekir'in, bu Bekir'in kalbine döktü mü onu diyor peygamberimiz. Şeyhinin kalbine döküldüyse... ...o da senin kalbine döküyor. Ama sen kalbini onun kalbinin altında... ...tut ki... ...dökülenler senin kalp kabını doldursun. Onun kabından gelip... ...boşalanlar senin kabını doldursun. Hal transferi. İşte bu şekilde ölülere imdat edildiği gibi... ...ölülerden... ...derecesi yüksek olanlara... ...Hacı Bayram gibi gittiğiniz zaman... ...onun fazlalığında... İstifade ederek onun bize imdadı söz konusu Tabi Biiznillah bunlar Allah'ın Allah izniyle Allah izin vermezse Bunlar da olmaz İlginç bunlar hep Gerçekten ben o, bu şeyi Düşündüğüm zaman Ölülere Yasin okuyoruz Okumak lazım hele öldüğü zaman Öldüğü zaman Her gün bir hatim yapılmalı Hafızlar tutulmalı Arkasından durmadan sadaka dağıtılmalı ...mutlaka bir hediyeler verilmeli. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri... ...48 yaşında vefat etmiştir. Evet. Orada vasiyeti var. Nakşibendi'lerin... ...Ankara, Türkiye'deki bütün Nakşibendi'lerin... ...başı Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri. Pek azı müstesna olmak üzere... ...bütün Nakşiler oradan geliyor. Ölüm tarihi 1826. Orada öyle söylüyor. Namazlarımızı diyor... ...kaza ediniz... ...namazlarımızı ıskat ediniz diyor. Tabii ince bir şey var burada. Evet. Yani ıskat salattan bahsediyor. Halbuki kaza namazım yok diyor. Ama bana bakarsan... ...namazım hiç yok diyor. Namazına namaz katmış. İşte... ...günde kırk yerine... ...günde bin rekat namaz kılmış. Böyle olduğu halde... ...namazım namaz olmadı diyor. ...lütfen namazımı ıskat ediniz diyor... ...öldükten sonra... ...hani işte ıskat için... ...böyle fakirlere sadaka dağıtılır ya... Evet. ...bana onu yapınız diyor... ...Mevlana, Halid-i Bağdadi... vasiyetini okuyun... ...bu ibareler var... ...tabii anlatılması çok zor bir konu... için detayına girmiyoruz... ...namaz kılanlara mahsus... ...bir uygulama bu... ...kılmayana değil... ...kılınmadık namazın... ...ödenmemiş parası olur... Parayla namaz ödenmez hiçbir zaman. Evet. Bu İslamiyet yok. Saçma bir şey. Allah muhafaza. Allah korusun. Tabii. Ama kılın, namazlarımı kırıldım ama kırmadığın gibi geliyor bana. Böyle namazlarımın kabulü için bir zekat verin. Fakirleri biraz para dağıtın Anlamında biz bunu anlıyoruz. Evet. Evet. Adam ömür boyu keyfine baskınmamış. Öldükten sonra zengin birkaç tane dairemi satın 2 milyon lira para eder. Fakirlere dağıtın. Kur'an kursuna o çocuklar da bana her ay bir tane hatim yapsınlar. Ben de böyle köşeye döner namaz hesabından kurtulurum. Böyle bir şey yok. Allah'ı kandıramazsınız. Böyle bir şey yok mu? Allah muhafaza. Evet. Din böyle sahtekarlık işi değildir. Allah bunlardan hafazanına hafazanallahu anzalik. Allah bizi bunlardan korusun. Bunlar iyi şeyler değil. Suistimal ediliyor bunlar maalesef. Evet. Kılınmadık namazın ödenmedik parası ödenmedik borcu oluyor. Maalesef. Evet. Bu kılmış kıldıktan sonra bunu söylüyor. Ha kabulü için ibadetlerin bir sadaka vermek var. İbadetlerin kabulünü sadaka artırır. Zekatı biz hariç olarak sadaka veriyoruz. O yapılan duaların kabulü için çok büyük faydası var. Peygamberimizin bile huzuruna girerken önce sadaka verin diyor. İlk zamanlar öyleydi. Kim peygamberimizle özel görüşme yapacaksa fakirlere biraz sadaka verir. Ondan sonra peygamberimize görüşürdü. Burada bir takım incelikler var. Sadakanın biz sıdkiyetle ve sıddıkiyetle olan bağlantısını hala bilemiyoruz. Hz. Ebbekir, Sıddık radıyallahu anh'ın Miraç gecesinde Resulullah bunlar yaşamadı. yaşadı mı? Yaşamıştır diyor. Sıddıkiyetinin birincisi bu. Ona iman. Sıddıkiyetin ikincisi Tebük Savaşı'nda malının tamamını verdi Sadaka Sadaka evet O imanı bu sadaka Sıddıkiyet tasdik ediyor Sadaka tasdik ediyor Sadaka ibadeti tasdik ediyor Tasdik kelimesi var sadakada Sadakallahu ilazim var Sadaka kelimesi sağlamlık manasına da geliyor Arapçada Sadakallahu ilazim Allah kelamını sapasağlam böylece ortaya koydu bu söylediklerim Allah tasdik etti doğrudur manasından ziyade bu manası vardır. Evet. Sadakallahu'l-Azim'in. Derin mevzular. Evet, Kenardan böyle dokun geç yapıyoruz. Teferiyat bilgilerle sayın dinleyicilerimizin evet. kafaları bulanmasın diye. Evet. Bir sadakadan geri kalmayalım. Ve Allah'ı zikirden geri kalmayalım. Hizmetten geri kalmayalım. Ve ahlakımız da peygamberi ahlakla yeniden bir şekilde kazansın ahirette intikal edeceğimiz sırada da yüzümüz gülerek i̇nşallah. neşe içerisinde La ilahe illallah diyerek can verelim inşallah hepimiz. İnşallah. Allah hüsnü hatimeler nasip etsin. Amin. amin. Hocam. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi alamet ediyoruz. Hoşçakalın.